Enes İbni Malik Radıyallahu anh ne diyor 10 yaşında çocuk 11 yaşında ya da çocuk Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bana bir gün Bir yerden bir şey getirmemi Emretti diyor Ben de peygamber aleyhisselamın Yanından çıktım baktım sokakta çocuklar Oynuyor ne? Medine'de de oynuyorlarmış demek ki Hem de mescidin içinde çelik çomak Oynuyorlarmış Mescidin içinde Çelik çomak oynuyorlarmış Baktım çocuklar oynuyorlar. Ne oynuyorlar diye takıldım kaldım. Aradan saatler geçti. Ben de onlarla oynamaya başladım. Bir zaman sonra birisinin ensemden tuttuğunu gördüm. Döndüm. Baktım Resulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne hale gelmiştir Enes siz düşünün. Tam şamarlık çocuk. Gönderiyorsun. Gitmiyor. Enes. Benim gönderdiğim yere gittin mi? buyurmuş bir kere peygamberden soluk almış çocuk olunca konuşmayı da biliyor şu anda gidiyorum ya Resulallah demiş şu anda gidiyorum çabuk gel yavrum demiş peki ya Resulallah demiş insan peygamber insan insan